94.9 Açık Radyo'da Kamus'la güreştesiniz. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. T harfinde dört elementten biri olan toprakla baş başayız. Keremciğim. Evet. Biraz toprakla ilgili olarak e, tanım bilgileri verelim. TDK'da işte birincil anlamı olarak yer kabuğunun toz duruma gelmiş tüllü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşam ortamı sağlayan yüzey bölümü. İkinci anlamı kara. işte hepimizin bildiği ülke bazen şehir. Hı. Değil mi işte bay benim toprağım falan. Evet. E, arazi tarla anlamına geliyor. Bir yandan da topraktan yapılmış anlamı içeriyor. Bir de toprak bilimi varmış pedoloji adında. Hı, pedoloji. Onu bilmiyordum ben pedoloji olduğunu. Ee, ben argo sözünde de toz durumundaki uyuşturucu madde için kullanılıyor. Hmm. Yani kötü nitelikliymiş, düşük nitelikli. Hmm, koyu renkte. Evet. Buyurunuz. Bu kadar mıymış? Efendim bizde gene Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğü var. Akdoğan Özkan'ın. Akdoğan Özkan'ın bu programdan haberi var mı acaba? Sürekli adını anıyoruz. Keşke. Onda da program yapalım falan. Yaparız bir dahaki yayın dönemine. Her programda bir tane planımız var. Değil mi? Evet, gelecek. geziler başta olmak üzere. Evet, Toprağı şöyle tanımlamış Özkan, bir hmm. karışını vermeyiz diye mangalda kül bırakmazken her yıl bir iki milyar tonunu yani 25 santim derinliğinde 400 bin hektarını bir diğer de işte Çukurova büyüklüğünde kısmını erozyon nedeniyle kaybedip gıkımızı bile çıkarmadığımız vatan teferruatıdır. Hmm. İki, kil ve humus kardeşliği. Aynı yerde doğup çoğunlukla aynı yere gömülen insanlar e, topluluğu demiş. Hmm. E, Ambros Birsin şeytanın sözlüğünde de bir e, toprak tanımı var. Ambros Birsin de haberi var mı diyeceğim ama sanırım onu olamayacak haberi. Yer mülk kabul edilen bir parçası. Hı. Toprağın özel mülkiyet ve kontrole tabi olduğu teorisi modern toplumun temelidir ve üst yapıya da fazlasıyla layıktır. ...mantıksal olarak nihai sonucu, bazı kişilerin başkalarını yaşamaktan alıkoyma hakkına haiz olduğudur. Zira sahip olma hakkı bir yeri tek başına işgal etme hakkını ima eder... ...ve toprak mülkiyetinin tanındığı yerlerde başkasının arazisine izinsiz girmeye ilişkin bir takım yasalar çıkarılır. Bunun sonucunda şayet Terra firmanın tamamı AB ya da C'ye aitse... D, E, F ya da G'ye doğmaları ya da mütecaviz olarak doğduklarından yaşamaları için bir yer kalmayacaktır diye her zamanki ironik yaklaşımında bulunmuş. Burada ben iki şeye bir açıklık getirmek istiyorum bir. Bu terra firmadaki terra zaten toprak yeryüzü anlamına geliyor. Hmm. Ee, ve eski Roma mitolojisinde terra zaten toprak ananın, e, tanrıçanın ismi. E, Keza Yunan mitolojisinde de Gaia olarak geçiyor bu e, tanrıça. Gaia kuyusuyla isim var mı acaba? Yok. <gülüyor> Yok mesela. Farklı tabii efendim. G-A-I-A -a şeklinde yazılıyor. <gülüyor> ve hep kadın olarak karşımıza çıkışı da doğurganlığıyla dikkat çekici. Bir de bu e, fetih ve sahip olanın mantığından yola çıkarak Alpaslan bizim Türk liderimiz demiş ki toprak fethedenin malıdır. Hmm. Böylece bu toprağın biraz sonra değineceğimiz işte az sonra. evet az sonra istila fetih başlıklı altyapısında da elden geçireceğiz. Sen mitolojiden bahsederken ben de semboller sözüne baktım yine. Buyurunuz. Efendim buyur. işte <gülüyor> Tabii yaratılış hikayesini Tanrı biliyorsun Adem'le havayı topraktan yaratıyor önemli Ve dinliyorum. nefesiyle de onlara hayat veriyor. Evet. Batı Avrupa'da uzun zaman boyunca hamile bir kadının taşıdığı bebeğin gelişimi için toprak yemesi gerektiğine inanılmış. Hı -hı. Ee, evet. Bir de Ant Dağları yerleri toprağa Pakamama, Yunanlar ise Biraz önce dediğin gibi Gaia adıyla tapınırlarmış. Hmm. Senin bu söylediğin toprak yeme e, hikayesi aynı zamanda e, psikolojide bir hastalık olarak da geçiyor. Pika başlığı altında. Hı, yani sırf toprak değil, kireç, cam falan da yiyorlar yememesi gereken şey. cam biliyorum yediklerini de toprak. Evet, evet. kireç falan, e, işte pika'yı da araya sokmuş olayım ben. <gülüyor> İyi bir araya sokmuş oldu Didemciğim. Evet, başka bir şeyler var mı sende? Ha burçlar mı vardı şey simgeler sözlüğüne? Astroloji de evet Bağlı işte olarak. Boğa, Başak, Oğlak burçları işte toprak burcudu. burcuymuş. Evet, bir de melankoli temsil ediyor tabii yani onu da bilelim. Üç burçta mı öyle evet, mi? Evet ha. evet. Bilmiyordum bunu. Şimdi ben de bilimsel olarak kısa bazı bilgiler vereyim. Bu arada bizim gölge ekibimizde bulunan Hale Açık Göze ben teşekkür etmek istiyorum. Evet. Toprak başlığında bizi küçük alt başlıklara götürürken çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz Hale. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi toprak bilimi sen bahsettin. Bir de jeoloji ve ziraat de aslında e, önemli başlıklar. E, bu başlıklar altında çok genel bazı bilgiler. E, toprağın aslında 10 santimlik üstteki tabakası canlıların beslenmesi için temel kaynak oluşturuyor. Hı hı. Toplağı, toprağı genelde katı olarak biliyoruz ama %50'si katı aslında. E, geri kalan %50'si hava ve su boşluklarından oluşuyor genel olarak. Çeşitleri bunları hep öğrenmişizdir fen dersinde küçük sınıflarda işte taşlı, kumlu, killi humuslu, kireçli falan gibi toprak çeşitleri var. Hmm. Ee, böyle bir genel bilgi yeterli aslında herhalde e, toprak için. <gülüyor> aslında şimdi daha çok o ikinci senin bahsettiğin vatan toprağı e, anlamından yola çıkarak biraz konuşabiliriz belki. İşte kutsal topraklar, bu Kenan sınırlar. ülkesi, sınırlar. Dini uğruna yapılan savaşlar, çizilen sınırlar... E, uğruna can verilen kan akıtılan e, vatan toprağı Ya sadece vatanla da ilintili değil yani komşumuz da aramız ayırıyoruz kocaman beton duvarlarla evet. çitlerle tellerle. Gidebilmek için bir sürü evraklar veriyoruz, vizeler alıyoruz, paralar ödüyoruz. Dünya Çünkü... üzerindeki başka bir toprağa. <gülüyor> Çocukluğumda hatırlıyorum ya işte elma ağaçlarına işte işte dalmak için bayağı bir beton duvarları geçtiğimizi, telleri açtığımız, Hatta bir tane komşumuz vardı duvarların üzerine böyle cam kırıkları ha. Hani böyle döşemişti ki o işte elma ağaçlarına yani neyse inceli ağaçlarına ulaşamayalım diye. Gene en hafifiymiş aslında ülkeler arasındaki düşünüldüğünde insanların vurulduğu duvarlarda. E... Buralardan başlıyor değil demişmişti. Öyle çok haklısın <gülüyor> Komşun cam can şey yapınca. Yani e, şimdi bu e, vatan toprağına nasıl bakıldığı e, konusu içinde iki yaklaşım var. Mesela Victor Hugo'nun bir alıntısı var elimde. Kanla sulanan toprak mahsul vermez demiş. Hmm. Ee, ya da Seyrani'nin koşmasından e, bir dizi alıntısı var. Toprağın Habil'i kabul ettiği şüphesiz yüzünün yumuşaklığından demiş. Malum hmm. Habil'i Kabili öldürdü ve bir cinayet, bir düşmanlık sonucu e, ölmüş kişiyi toprak alıyor içine ama toprağa da olumlu bir şey söylüyor ama... Yani bu e, uğruna kan dökme e, olayına bir böyle yaklaşım var. Bir de daha e, milliyetperverane yaklaşımlar var. Şimdi çok iyi bildiğimiz İstiklal Marşı'ndan Mehmet Akif'in dizesi Bastığın Yeri Toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı e, bu bu toprak için canını verenleri e düşünmekte bir yandan çok insani e, saygı dolu e, güzel bir yan var belki ama bir yandan da işte toprak için kan mı dökmeli? O sınırlar, o toprağa atfedilen anlam. Ya e, geçen programlardan birinde de söylemiştim galiba işte bu Çanakkale Savaşı'nda hani, hatta filmleri de yapıldı. Yani ta işte Avustralya'dan, işte Anzaklı'dan, Yeni, Yeni Zelanda'dan gelen. Evet. Askerlerin Çanakkale'de hani toprak uğruna belki yani tırnak içerisinde. Öyle aslında hem de başka bir takım ulusların çıkarları uğruna aslında evet. işte emperyalizm. Bu çok trajik gelmiştir hep bana o hikayeler. Bir de orada böyle çok güzel bir şey vardır ya hani onlar artık sizin çocuklarınız değil bizim çocuklarımız falan diye hmm. böyle ben ne zaman e, okusam bir gözlerim yaşarır. Sonra Mithat Cemal e, Kuntay'ın biraz daha artık sivri bir biçimde ifade ettiği, sonra başka bazı e, şairlerde daha da sivrilen. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Topraklı bir kan ilişkisi hep olmuş galiba. Evet, Evet, hep olmuş. Yani buralardan işte bu vatan toprağı, istila, fetih... Kutsal toprak, uğruna can verilen toprak kelimelerine varıyoruz. Sınırlar, değil mi? Sınırlar. Can evet. kırıkları. <gülüyor> ya senin can kırıkları. Ee, başta da bahsettiğimiz şeyler belki bu hem mitolojiyle ilgili olan hem sembollerle verimli ve doğurgan kelimelerine bizi götürüyor. <gülüyor> Buradan müziğimize geçebiliriz artık. Bence de geçelim. Aşk bu eserden geliyor. Kara toprak. sarıldım dost dost diye nice nice sarıldım benim sadık yarim kara topraktır beyhude dolandım dimeyr bu oldum benim sadık yarim kara topraktır kara topraktır güzeller nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım Nice güzellere niye yar, bağlandım kaldım, bağlandım kaldım Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım her türlü istegime yer topraktan aldım Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır Koyun verdi kuzuyu, verdi süt verdi, verdi süt verdi Kayın verdi, kuzu kuzu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövme dövme yiyince kıt verdi, benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır.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 her gün beni tefe tefesinde götürdü Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır Karnın yardım kazmayı, inan belin ayın, ey yar belinem Karnın yardım gazma gazmayı beline yine yar belinen yüzü yırttım tırnağı kınan elinen yine beni karşı karşılad gülünen benim sadır görüm kara toprakdır kara toprakdır İşkence yaptıkça iyi bana gülerdi bana gülerdi İşkence yaptıkça niyar bana gülerdi bana gülerdi Bunda yalan yoktur herkesle gördü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 Evet, 94.9 Açık Radyo'da T harfinde toprağa işliyoruz. Aşık Veysel'in çok güzel İçimize şiirine işliyor. biraz kısa kesmek <gülüyor> zorunda kaldık zamanlamadan ötürü. Her yanıyla anlatmış aslında. Ee, bu e, şarkıdan aslında topraktan geldik toprağa gidiyoruz başlığı altında e, bakabiliriz ele aldığımız sözcüye. Şimdi elimizde çok güzel dizeler var bununla ilgili Hayyam özellikle çok güzel şeyler söylemiş Yerin üstüne baktım uykuya dalmışlar altına baktım çürüyüp toprak olmuşlar diyor bir şiirinin içinde Sonra bir dörtlüğü var gene rübayisi İnsan bastığı toprağı hor görmemeli kim bilir hangi güzeldir hangi sevgili Duvara koyduğun kerpiç yok mu kerpiç? Ya bir şah kafasıdır, ya bir vezireli. Onun böyle o geçiciyiz, gideceğiz şiirlerini çok severim ben. Ee, i̇şte bu kara toprak, Aşık Veysel'in de bahsettiği, geldiğimiz ve gittiğimiz, gözünü toprak doyursun dedikleri e, toprakla ilgili, Seyrani'nin de e, güzel bir dizesi var gene. E, rızka sebep olan türap, Gözlerine dolar bir gün demiş. Türap toprak anlamına geliyor. Hmm. Ee, bu geçicilikle ilgili işte konu açılınca hep konuşuyoruz. Ee, belki de hep bir dönüp nereye gideceğimize bakmamız lazım. O toprağın bir karışı için e, kan dökmeden önce belki onun için yaşamak, iyi olmak. E, büyük hırslardan arınmak falan gibi böyle ders gibi bir şey haline almadan program Evet. <gülüyor> evet bu konuda bir diyeceğin var mı Keremciğim Canım başka şeylerde diyeceğim var aslında Hadi. Buyurunuz Bu kanla yıkanan topraklar Aslında nasıl oluyor toprağın dönüşümü Söz konusu biliyorsun son zamanlarda Doğallığını yitiriyor epeyce Ama bu doğallığın yitiliş Aslında 2. Dünya Savaşı sonrası Sonrası dönemde oluyor neden Sanayileşme mi Evet maalesef işte endüstriyel tarıma geçiyoruz yani. Bu, bu arada Abdullah Haysun'un Küreselleşme ve tarım politikaları su yayınlarından çıkan kitabından bayağı yararlandık. Son dönemde Gıda Krizi, Tarım, Ekoloji ve Egemenlik Metis yayınlarından çıkan bir kitabı daha var. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani bir, bir, tarihsel anlamda da bir, bir, bir kafa açıcı bir kitap aynı zamanda Kitabın görüyorum. adını bir daha söylesene. Gıda Krizi, Tarım, Ekoloji ve Egemenlik Metis'ten çıkı Abdullah Aysun'un. sayfamızda yayınlayalım Hı -hı. kapağını. E Tabii hani endüstriyel tarımla birlikte ne oluyor? Makineleşme oluyor. Suni işte kimyasal gübreler işin içerisine giriyor. E suni gübrenin kullanım yoğunluğu arttıkça da bu kez işte yabancı otlar için herbisit adı verilen ilaçlar kullanılıyor. Ve insektisit adı verilen işte böcek ilaçları da kullanılmaya hmm. başlıyor. Böylece doğayla dost olmayan toprak, su ve insan sağlığı için risk oluşturan... Üretim modeline yani endüstriyel üretim modeline doğru rota çevrilmiş oluyor Hı. bir yandan baktın zaman. Bir ilginç bir ayrıntı var. Uluslararası şirketler tarımsal üretim ve mülkiyet yerine yalnızca gerekli hale getirdikleri kimyasala dayalı üretim girdilerini yani bunlar neler ilaç, gübre, makine, suya duyarlı tohum, antibiyotikleri üreterek çiftçilere satıyor. Ve sattığının parasını o ülkelerin işte bankalarından, tarım kredi kooperatiflerinde bizde olduğu gibi... ...işte zirai donatım kurumları gibi kurulaş, kuruluşlardan peşin olarak aradan çekiliyor. Hı hı. O toprakla olan mücadelesi çiftçiye kalıyor. Onlar paralarını alıp çekiliyorlar aslında. Yani hem de bir de zorunlu olarak dayatıyorlar bunları. Temiz alandalar yani. Evet, çok temiz. Evet. Yani çok çok açıyorlar kaçıyorlar Didencim yani. Evet, toprak kirliliği son zamanlarda çok... E Açık Radyo'nun da hı hı. ele aldığı konulardan biri zaten hem katı hem sıvı hem radyoaktif bir kirlilik söz konusu. Hı hı. Ee, sorunlar başlığı e, ele alınmışken tabii erozyondan bahsedilebilir. En başta bir tanımında ele almıştık Özkan'ın ama e, bu arada Tema Vakfı'nı ve Toprak Dede denen Hayrettin Karaca'yı da atlamamak gerekiyor. Tohumun son zamanlardaki durumu gene radyomuzun çok ele aldığı konulardan biri. Artık e, doğal e, elindeki e, tohumu kullanamıyor e, köylü. E, bir şekilde yurt dışından gelen, e, toprağa bir şekilde, e, toprağa da aslında iyi gelmeyen, e, sürekli dışa alıma açık bir e, tohuma e, mahkum bırakılıyoruz. Hep toprakla ilgili anılan sözcükler bunlar. Sende böyle o sözcüklerle ilgili bir e, şey vardı galiba. Toprağın çağrıştırdığı işte, i̇şte gıda, hormon, kara toprak, traktör, çiftçi. gül, suyunu gibi falan çiftçi, GDO son dönemde evet. e ekolojik tarım. Evet. Ve toprak reformu var. E, Türkiye'de bir türlü tam olarak gerçekleştirilemeyen, bize ağalık düzenini anımsatan, Hı -hı. E, onunla ilgili çok önemli bir edebiyat da var. E, benim aklıma Yaşar Kemal kitapları geliyor, İnce Aslında, Mehmet geliyor. hani sadece e, toprak mülkiyet değil de işte köy, köy sorunları, e, mülkiyet işte e, bu köy enstitüleri dergisinde... Çıkan hani yazan yazarların sonrasında üretmiş olduğu edebiyat işte bu tırnak içerisinde hmm. köy edebiyatı diye yani hatta hmm. fakir baykutlar falan. Evet ama onların böyle olgunlaşma dönemiyle ilgili olarak işte üç temel kitaptan bahsediliyor işte bereketli topraklar üzerinde Yaşar Kemal'in tenekesi, hmm. o bereketli topraklar üzerinde Orhan Kemal'in, Kemal, Kemal Tahir'in de Salır der romanları hmm. bu işte bu edebiyatın olgunlaşma dönemin ilk örnekleri olarak veriliyor. e burada hani tabi işte Çukurova özellikle değil mi? Evet yani Belirgindir ağırgat ilişkileri pamuk i̇şte evet. Toprak reformunu yapamamış yapmamış belki de Sanayileşmesini tam gerçekleştirememiş bir ülkede Köylülerin işçilerin işte kahırlı hayatlarını anlatıyor yani Bu edebiyat aslında baktığın zaman bir yandan Öyle sanata girmişken sende neler var başka? <Gülüyor> Yani işte ben İnce Mehmet'i çok iyi hatırlıyorum bu e, toprağı işleyen köylü ürünü alan e, o toprak üzerinde tabir caizse anası ağlayan ama bütün e, ürünün ve tarlanın sahibi a orada bir abdi a karakteri vardır hı hı. ve yani toprak üzerinden e, sömürüyü çok iyi anlatan bir kitaptır. Onun dışında e, gene içinde toprak sözcüğü, geçen çok önemli eserler var. Cengiz Aytmatov'un Toprak Anası var. E, Şevket Süreyya Aydemir'in Toprak Uyanırsası, Emir Zola'nın Toprağı, hmm. e, Kunut Hamsun'un Toprak Yeşerincesi. John Berger'ın Domuz Toprağı, Hı -hı. İşte Carlos Fuentes'in Terra Nostra'sı var. Terra evet. işte başında programı dediğimiz Toprak. Toprak. Amerikan Amerika'nın tarihiyle ilgili bir... ...iki ciltlik bir roman... ...Hatta İş Bankası yayınlarından çıkıyor bildiğim kadarıyla. Evet. İşte Mevlana cömertlikte toprak gibi ol demiş. Hmm. İşte o cömert toprağı bile... E, ...boza kirlete... E, ...bir hale getirdik kötü bir hale. Eee... Bu arada tanrılardan, tanrıçalardan bahsetmişken Demeter'den bahsedebiliriz. O da tarım, bereket, çiftçilik tanrısı. Bu Mevlana'nın cömertlikte toprak gibi oğlu bana hatırlattı Demeter'i. Gene hep kadın oluşu bu vericilik ve doğurganlıkla ilgili tanrıların öne çıkartılabilir. Toprak renkleri geliyor aklıma benim Roma'ya Roma, evet Roma gittiğimiz zaman çok dikkatimi çekmişti çok iyi bir rehberimiz de vardı. Sen şey de aynı ee, şeyler anlatmıştın ben de gittiğimde öyle. Değil mi hep toprak renklerini seçiyorlarmış başka renk aykırı bir renk yoktur yani yoktu evet. işte o kahverengiler sarılar turuncumsu kırmızılar yeşiller falan Oysa şehir sanki gittikçe uzaklaşıyor betonla camla metalle topraktan renkleri. Ee, ...bir de toprağa bas... ...elektriğini alır derler... ...basacak toprak bulamıyoruz bazen şehirde... Ee, ...beton beton beton şeklinde... ...sen dün dedin ya... ...işte, işte gariban hayvanlar, kediler falan... ...haa evet... Değil yani, mi? Evet. Dün hani kedi buraya işiyor muhabbeti vardı. Oysa ben de dedim ki nereye yapsın ki? Biz belli bir alandaydık biz Kerem'le ve e, gerçekten o alanda kedinin toprak bir yer bulması için bayağı yani fazla bir fazla bir saksı falan bulacak Anca, da falan yani. O da saksının sahibi kızacak falan. <gülüyor> Hayvanların e, elinden de alıyoruz topraklarını, alanlarını. Evet, e, sonda böyle küçük küçük ayrıntı parçaları söylüyoruz. Benim aklıma höllük denilen bir gelenek Hı, geldi. Onu da şöyle programımızı bitirelim istedim. Evet, şöyle bir şey, e, bebeğin hala bile yapanlar varmış ama eskiden çok daha yaygın. Hı -hı. Bebeğin altını toprakla bağlıyorlar. Onu böyle sıcak, e, çok böyle Sıcaktır, temiz, evet. yumuşak alınmış bir toprağa ısıtıyorlar Hı -hı. E, sobanın üstünde. Bebeği onun içine yatırıyorlar geceliğin. Yani e, şeyinin içine, yattığı yerin, yatağın, beşiğin içine. Oraya yapıyor Çişini, kakasını ve çekiyor onu toprak. Böyle de bir e, gelenek varmış bizde. Evet, evet. Onu da paylaşmak istedim. Efendim geldiğimiz gittiğimiz yer Hayat Kaynağı Toprak Anaya iyi bakalım. Bence de iyi bakalım. Haftaya da görüşmek üzere diyelim. İyi haftalar. Hoşçakalın.